Perişan FM Perişan FM Türkiye, Türkiye, Türkiye Radyolar Perişan FM Bu bir çete dizisidir. İkinci bölüm. Bu programda adı geçen şahıs ve olayların hepsi hayal ürünüdür. <gülüyor> biri dışında, biri dışında, biri dışında. Bize diyor. Ve değerli dinleyiciler. Dinleyicilere de diyor. Çetemizin olan genel toplantısına. Hoş geldiniz. Hoş bulduk patron. Dinlemeyenler için geçen bölümü özetleyelim. Özetleyelim patron. Özetleyelim. Dinleyiciler. Geçen bölüm. What iç öl kanser der. Olarak. Türkiye'yi karıştırmaya ant içtik. İçti. Tam diştikten sonra kutsal şarapla içecektik ki Bu salak şarap kalmadığını söyledi Sana diyor Sonra ben süt içelim dedim Ve süt içip eylem planımıza geçtik ki işte orada kaldık Geçen bölümün özetini dinlediniz Evet güzel özetlediniz aferin Bana diyor ben Bırak Arkadaşlar Arkamızdaki derin güçler Türkiye'deki bu huzur ortamından rahatsız. Rahatsız. Rahatsız. Bir an önce karga çıkartmalıyız. Karga ne patron? Bir kuş türü, bir de angut kuşu var. Eylemlerde kuşları mı kullanacağız patron? Angut. Unuttun mu? Şifreli konuşuyoruz ya. <gülüyor> Allah'ım ya Rabbi'm ya Rasulallah'm ya. Sen söyle lan şuna. Karga çıkarmalıyız yani. Kargaşa çıkarmalıyız deme. Ha, kargaşa. Tamam. Kolay canım. Kargaşa çıkarırız. Yeter ki ne yapacağımızı anlayalım. Patron. Üniversitede yaptığımız son pro tutmadı. Pro tutmadı mı? Allah Allah. Pro tutmadı ne demek ya? Pro pro. Ha? prostat tutmadı. Prostat değil salak. Provokasyon tutmadı. Ha, provokasyon tutmadı. Ya patron ya şifreli konuşmasak bu adam bu, bu adamı açıklayacağız diye herkes anlıyor zaten. <gülüyor> tamam tamam kesinle şifre şifre yok. Sana diyor. Patron e, bu aralar irtica ve türban meselesini kullanalım konuyu araştırdık ve konuyla alakalı provokatif eylemler hazırladık. <gülüyor> güzel <gülüyor> güzel gazete ve televizyonlara servis edilecek irtica haberleri hazır mı? Hazır patron. Gazetelere verilecek haber. Galatasaray kulübü hakemler feneri kolluyor dedi ve tahkim kuruluna gitti. Duş. İyi. Spor haberlerini dinledik. Şimdi de hava durumunu alalım. Nasıl itici haberi lan bu? E patron, bu memlekette en kolay fenerlerle Galatasaraylıları birbirine düşürmek. 25 milyon fenerli var. 20 milyon da kalastaraylı. Etti mi 50 milyon? Yuh ya ne yaptın sen ya? Patron adama bak ya. 40 milyon Trabzonlu unuttu be. O zaman 180 milyon yapıyor <gülüyor> ülke. Şşş, kesin tamam. İçinde tür bana bir olmadan olmaz. Onu da hazırladık. Haber şöyle çıkacak. Fenerbahçe'de mahalle baskısı Zoom. Fenerli Volkan'ın türbanlı olan babaannesi Aynı mahallede oturan Roberto Carlos'un eşini Zorla kapatmak istedi Zım. Nasıl? <gülüyor> Bunlar da olayın fotoğrafları Güzel <gülüyor> <gülüyor> Bana dedi kim? güzel. Bu kadın kim? Aa, bu Roberto Carlos'un eşi Yanındaki Roberto Carlos Olur mu salak O da Nişantaşı'nda çiçek satan yaşlı bir kadın Foto montajla zorla başını kapattırıyormuş gibi yaptık Aferin <gülüyor> <gülüyor> Ya ya televizyona verilecek haberler? Eee Bu da Televizyona verilecek haberin gazeti Hah işte buyrun Dilerseniz izletelim patron Tamam Çok şok şok şok Flaş flaş flaş İrtica İrtica irtica Türbanlı doktor Erkek diye hastayı Muayene etmedi Türbanlı doktor daha önce de Başı açık hastayı azarlamıştı Az sonra ZBUM <gülüyor> <gülüyor> <Yazılamışsın. gülüyor> Efendim anlı? Ya şimdi biz çeteyle şeydeyiz, toplantıdayız, böyle pis planlarımız var onları şey yapıyoruz, ben seni arayacağım sonra tamam mı? Tamam Kapat gizli toplantımı. Devamı gelecek bölümde. Perişan FM Perişan FM Türkiye Radyoları Perişan FM Perişan FM e ulaşmak için Persan FM et dünya com tr Persan FM et dünya com tr Persan FM, FM et dünya com tr Persan FM et dünya com tr <Gülüyor>